depremle ilgili Van'daki depremle ilgili yerindeki gözlemleri almak üzere bir telefon konuğumuz olacak. Zeynep Erdim'le 5 dakikalığına bir izlenim alacağız Van depreminden BBC'den Zeynep Erdim'e bağlanıyoruz şimdi. Günaydın. Günaydın. Ee, Zeynep benim e, siz e, orada gözlemlerinizi de orada tespit ettiniz değil mi? Ee, biz, biz de iki şey merak ediyoruz. Bir tanesi e, bir e, genel e, arazideki durum nedir? Yani ya, iklim e, açısından özellikle ve çadırların yeterli olup olmadığı konusunda ciddi bir e, soru işaretleri var. İkincisi de e, bazı e, ciddi yer yer hoşnutsuzluklar. ...taleplerin karşılanamamasından dolayı hoşnutsuzluk belirtiliyordu. O konularda görüşlerinizi, gözlemlerinizi alabilir miyiz lütfen? Şu anda ben Van'dayım. Van'da şu anda suluk kar ve hava çok soğuk. Bundan sonra da gitgide daha fazla soğuyacak ve burada kalan herkes bunun farkında. Çadır yetersizliği doğru, yetersiz çadır var gelen çadırların çoğu yazlık çadır. Yani bir şekilde e, kızılay yaklaşık 800 bin kişinin bu e, depremden etkilendiği söyleniyor. Bu da Kızılay'ın rakamı. Kızılay yeterli çadır sağlayamadı şu anda. 800 bin kişinin evi tam olarak yıkılmış değil. Aslında çoğu hasarlı evlerine giremeyen insanlar e, ...yer yer kendilerine evlerine girmesine dair terk edildiğini de söylüyorlar... ...ama bu çok az insanın söylediği bir şey... ...çünkü birçok evde de çok ciddi görünür hasar var... ...yani yetkililerin insanlara hani elinize girebilirsiniz gibi resmi bir açıklaması da olmadı... ...ancak burada e, üç gündür... ...Tazartesi'den bir e, buradayım ben... ...süren şey tevatür... ...tevatürden çok korkmuş durumda insanlar... ...yetkililer bize e, elinize girin diyorlarmış tevatürü var cep telefonlarına mesajlar geliyormuş. 10.2 şiddetinde deprem olacakmış sevatıri var. Sevaçlardan dolayı insanlar çok gerginler. Kimse binasına geri giremiyor. Erzincan'ın hala elektrik, su yok. Ee, elektrik ve susuz, elektriksiz ve susuz yaşamaya çalışıyor insanlar. Ee, toplamda 5 kişi için dizayn edilen çadırlarda ortalama 7-8 kişi kalıyorlar. Bunun dışında dışarıda kalanları da içeri almak zorunda kalıyorlar. Yani hem büyük aile hem de komşuluk ilişkilerinin yakın komşuluk ilişkilerinden dolayı kimseyi dışarıda bırakmamaya çalışıyorlar ama uzun bir süre buna da farkındalar. Mesela dünden beri kendileri ek çadır yapma girişimlerine başladılar. Yani sağdan soldan naylon bulan, bez bulan, ee, üstünü bir ten ten üstünü kapatabilecek durumda olan insanlar kendilerine çadır yapmaya çalışıyorlar Gece hala hem işte hem de Van'da ateş çevresinde ısınmaya çalışan insanlar var Ama artık bu sabah başlayan sulu karla beraber bu ateş çevresinde ısınma olayı da tabii ki bitti ee, Kısacası şu anda gelen çadır sayısı yetersiz Gelenlerin çoğu yazlık çadır Acil olarak insanlar çadır bekliyorlar Yiyecek ve su ihtimalinde herhangi bir sorun yok Onunla ilgili bir şikayet de yok Evet, bu, peki şeyi sorabilir miyiz? E, 50 bin çadır gibi bir rakam var. Bazı gazetelerde bugün görebiliyoruz. Yani gönderilmiş olan çadır miktarı. Siz şimdi biraz önce 800 bin kişinin e, çadır ihtiyacı içinde olduğunu, evleri yıkılmasa bile e, belki de artçı depremlerin de e, hasarlı binaları yıkması tehlikesinden dolayı haklı olarak insanların ee, içeri girmediğini ve açıkta olduklarını e, söylüyoruz 800 bin dediniz ee, rakam var mı elimizde ulaşan çadır miktarı bakımından Ulaşan çadır miktarı her gün değişiyor. Mesela dün akşam saatlerinde, yani dün öğleden, saat, öğleden sonra saatlerinde İran'dan yeni çadırlar geldi. Kaç çadır geldi bilmiyorum. Onlar hemen Van merkeze kurulmaya başlandı. Merkeze değil Van'ın dışındaki stadyum çevresine kurulmaya başlandı. Ve hızla kışlık çadırlar gelecektir. Burada şöyle bir mesele var. Aynısı Gölcük depreminde de yaşanmıştı. Yazlık çadırı kışlık çadır farkı var. Evet. Yani şu anda insanların kaldığı çadırlar Hatay, Suriye'de kızlığın verdiği ve kışa çok da dayanıklı olmayan çadırlar. Yani içinde soba kurulabilecek, için ıslabilecek Mekanizmine sahip çadırlar değil. O yüzden 50 bin çadır, tam sayısını bilmiyorum ama birçok insan evet gece, gecelerini çadırda geçirebiliyor. Ancak bu bir hafta, iki hafta sonra, bir ay sonra o çadırlar içinde kalınabilecek çadırlar olmayacak. Evet, o yüzden evet. şu andaki çadır ihtiyacı boyutu yalnızca sayı değil, içerik olarak da çok farklı boyuta taşınmış durumda, çok elzem. Evet, bu anladığımız kadarıyla, sizin de söylediklerinizden anladığımız kadarıyla durum e, bize e, yani deprem bölgesi dışındaki bölgelere yansıdığından daha da acil bazı önlemlerin alınmasının gerekli olduğunu gösteriyor. Peki bu yardımın çadırların yetersizliğinden ve başka sebeplerden dolayı bazı yerlerde mesela bazı muhtarların topluca istifa ettiği haberi yardım yetersizliğinden bir tırnak içinde bir isyan ...olduğuna dair de haberler geliyor. Bu konuda e, bir bilginiz... ...bilgi verebilir misiniz bize? Ee, i̇nsanlar genel olarak şikayetçi. Bir kere köylerde yardım çok geç gitmiş. Bunu herkes söylüyor. Yani ulaşılması zor olmuş. Yaz buranın biliyorsunuz e, dağlık ve çok dağılık köyler de var. Yani e, gelen ekiplerin hemen dağılması... ...hemen ulaşması bütün... E, ...zararı tespiti dahi... ...ne yazık ki ilk kritik 24 saati geçtikten sonra olmuş insan canı kurtarma açısından bu yüzden insanlarda büyük bir tepki var bu yüzden hani bizim buraya gelmedi kimse gelmedi devlet elini uzatmadı diye herkesten çok rahat duyuyorsunuz ki çok da kolay değil bu bölgede çalışmak Soğuğu da eklerseniz genel olarak çadır meselesinin ötesinde burada yine bir yağmalama meselesinden bahsediyoruz. Ha, onu da yağmalama da soracağım. Meselesinde, evet yağmalama meselesinde de. Yeni olarak çok büyük bir yağmalama yok. Dün Kızılay Merkezi'ndeki kamyonlar bir takım yağmalanmışlar ama bunların çoğu da zaten depremzede. Dağıtımın kötülüğünden, organizasyonun kötülüğünden dolayı insanlar kendilerine yardım ulaşmayacağından çok endişeliler. Bir de mesela aile başına verilen çadır sayısı diyorsunuz. Bunların hepsi ile ilgili şeyler. Burada aileler 5, 6, 7, 8 çocuklu, Yani kendilerine aile başına bir çadır verildiğinde içinde kalabilecek gibi değiller. Yani sistemin normal e, bildiğimiz kodlarından çıkıp kültür olarak tamamen buraya adapte edilip Tekrar, ya, uygulamada bu bunun öne ön plana çıkarılması gerekli. İnsanlar kendilerini çadır yiyeceğinden endişeliler. Zaten gecelerde yani dışarıdalar ateş çevresindeler. İnsanlar kendilerine yiyecek ulaştırılmayacağından endişeliler. Çünkü mahalle e, şeyleri yok Mesela yiyecek de bir merkezden dağıtılıyor. Gidip almanız gerekiyor. Kadınlar çocuklarını bırakamıyorlar. Bahçede, çadırın çevresinde, ateşin çevresinde ya da yolda, sokakta hem korkuyorlar, tekrar deprem olursa diye, hem de. Çocuklarını geride bırakamıyorlar. Giden bir baba kaç tepsi yemek getirebilir? Yani mahallelere henüz hala Erciş ve merkezinde dahi efektif bir biçimde günlük yiyecek ihtiyacını gidermiş giderim sistemi dahi kurlamamış durumda. Yani yiyecek kıtlığı yok ama insanlara ulaştırma zorluğu var bütün bunlardan dolayı da insanlar gerginler. Bir de dediğim gibi çok fazla tevatır var. Tekrar deprem vuracak, şiddet dinmeyecek. İşte bunlarla kışı geçireceksiniz gibi. Vuran hiçbir yani tekrar deprem vuracak zaten tevatır ama diğerleri de doğrulanan bilgiler değiller. O yüzden gerginlik var ve o yüzden Kızılayın eee şeylerini, kamyonlarını cün bir yağmalama olmuş ama genel hava olarak sağa sola saldırmalar, işte dükkanlara çünkü yağma dinince insanların başka bir şey geliyor. İşte dükkanlara saldırmalar, işte evlere girip hırsızlık yapmalar bu cümlelerin hepsi sonu muşlu, işli bir tan cümleler. Yani hiçbiri biri e, gözle görülür o tür bir yağma ortamı yok Erzurum Vanda. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Gayet değerli bilgiler verdiğiniz için takip etmeye devam edeceğiz, çalışacağız. Çok teşekkürler. İyi günler. Evet, BBC'den Zeynep Erdimle Van Depremi üzerine taze gözlemler. Kendisi de yola çıkmadan önce kısa sürede gözlemlerini aktardı. <gülüyor> evet, açık gazetede depremle başlamak başlamış olduk. Zaten gününde Türkiye açısından şüphesiz en önemli haberi o devam ediyor ve depremle ilgili etraflı kapsama e, yapan e, medya organlarına biz de kulak verip tarama yaparak devam etmeye çalışıyoruz. Bu yağma konusunda bir şey söylemek istiyorum daha diğer şeylere geçmeden önce e, bugünkü gazetelere hızla baktığımız zaman m, m, akşam gazetesinde ön planda e, sürmanşetten verilmiş olduğunu görüyoruz. Mağdur sırada uyanıklar yağmada diyor uzun kuyruklarla işte ihtiyaç bekleyenlerin fotoğraflarının yanı sıra bir, bir konteyner kamyon üzerinde insanların e, malzeme çıkarttığı yani görüntüsü. Evet yani yağmayla falan alakası olmayan bir Hayır. görüntüyü yağma diye vererek insanların ihtiyacı olan malzemeleri kendilerinin alması meselesi bu bir yüksek ihtimalle. ve ama e... farklı bir şey. Tamamen farklı olduğu gibi şeyi de görüyorsunuz. büyük Öyle bir panik ya da zulüm vahşet, dehşet havası da yok o fotoğrafta. Yani Kızılay'ın 17 tırı talan edildi. Kamyonların önünü kesenler ihtiyaca bakmadan ne var ne yoksa araçlarına doldurup götürüyor şeklindeki yayının ee, oldukça gerçekleri yansıtmaktan uzak. Hatta Dezenformatif nitelikte neden yapıldığını bilmiyorum. Rating kaygısından mıdır değil mi? Ama sadece kendi bastığı fotoğrafa bakarak böyle bir şeyden böyle bir altyazı haber geçinemeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir yağma durumu görünmüyor. En azından yağma fotoğrafı diye e, akşam gazetesinin bastığı fotoğrafta. Bunu da önemli belirtmek lazım önemli bir tespit meselesi. İkincisi de söylemek istediğim ikinci noktada şuydu. Zeynep Erdim'in bize aktardığı en önemli noktalardan bir tanesi tevatür yani çeşitli rivayet şeklinde kulaktan dolma bilgilerin yalan yanlış bir takım efsane şehir efsanelerinin pek çok böyle deprem felaketinden sonra görüldüğü gibi daha önceden de biz çok rastladık bu gibi şeylere daha önce yaşanmış deprem felaketlerinde de görüldüğü gibi bir tevatür dediği olaylar olduğunu tespit etmekteyiz. Fakat bunu da gene önemli belirtilmesi gereken bir başka husus olarak söyleyelim. Burada medyanın ...işini doğru yapmasıyla... ...çok yakından... ...bağlantılı olduğunu gene söyleyebiliriz... ...eğer doğru dürüst... ...çalışabiliyor olsa... E, ...objektif... ...habercilik yapabiliyor... ...durumda olsa medya... ...bu böylesine tevatürün yayılmasının... ...önü kolaylıkla alınabilir... <gülüyor> ...çünkü... ...zaten... E, ...gerek uzmanların görüşleri... ...gerekse de... ...kaynaklar güvenilir olur bir kere her şeyden önce... Evet hiç böyle bir neydi belirsiz, kaynağı belli olmayan haberlerin insanlar arasında belirsizlik kuşku, kaygı yaratmasına engel olunabilir. Bunu da söylemek lazım ve ondan sonra da devam edelim. Şimdi bugün e, önemli konumuz şüphesiz deprem olmaya devam ediyor. Çünkü zaten başbakanında bizzat İtiraf ettiği gibi kendisinde söylediği gibi özellikle ilk 24 saat içinde son derece yetersiz kalmış devletin yardımları bunca deneyime rağmen olabilir. Onun ötesinde tabi bu kaçak yapılar <gülüyor> ve denetimsiz yapılaşmanın yarattığı müthiş problemlerinde can ve çok ciddi mal kayıplarının ve can kayıplarının da arasındaki. E, apaçık ortaya çıktı. Ortada sayılarında 481'e yükseldi. Yaralıların 1650 olduğunu da son açıklama olarak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından AFAD'dan Van'da meydana gelen depremle ilgili son bilgi verilen bilgi elimizde ...bu sabah saat 9 itibariyle. Belli söylenen bir bilgi bu. Nasıl oluyor? Elimde böyle bir... ...bilgi var. MTV, MSNBC'den. Öyle mi diyor haberin içinde? Depremde... ...sabah saat 9 itibariyle. O, diyor. Dün sabahtır bence. O da, o, da, o da epey bir... ...gecikmeyle veriliyor demektir o zaman. Sayı Bir gün içinde çok şey değişebiliyor. Enkaz altından... Hala kurtarma çalışmaları devam ediyor ve kurtarılanlar da oluyor ve kurtarılamayanların gerçekleri evet, da o sayıda, o sayıda de değişiklik Yeni bir güncelleme yakındır. Evet. Yani e, da biraz e, daha sıklıkla açıklayabilir bu gibi rakamları. Önemlidir yani. Evet. Tabii e, öte yandan da gayet enteresan karşılaştırmalı görüntüler var. Mesela milliyetin sık sık yaptığı gibi havadan görüntülemede 1952 yılında yapılmış ve sapasağlam kalmış olan bir eski okul binasına karşılık 1988 yılında yapılmış olan Van'ın Gedik Bulak köyünde 52'de yapılan taştan tek katlı okul binasının sadece çatlaklarla atlatmış olduğunu depremin tam 36 yıl sonra 1988'de yapılan üç katlı betonarme okul binasının yerle bir olduğunu ki hakikaten bir iskambilden yapılmış ev gibi o fotoğrafını yan yana basmış böylece de malzeme hırsızlığı ve denetimsizliğin çok hat safada kayıplara yol açtı ortaya çıkıyor açık gazete elimizdeki ölü sayısı 500'e yaklaşıyor 481 ve 1652 bine doğru da yükselen yaralı sayısı var kurtarma araba kurtarma çalışmaları hala son canlıların bulunması için büyük bir Artan bir gayretle de devam ediyor. Zor şartlara biraz önce Zeynep Erdim'in de bize belirttiği gibi oldukça iklim bakımından zor şartlara rağmen devam eden bir durumdan bahsediyoruz. Öte yandan da tabii artık kentlerde kaçak yapıya Gecekondi'ye göz yummayacak. ...belirten bir Erdoğan demeci var. Bunları gidip yakacak. Çok o... sert mesajlar vermiş aslında bu konuşmanın genelinde. Sadece gece konular meselesiyle ilgili değil verdiği mesajlar. Depremle ilişkin ve siyasetle ilişkin çok sert mesajlar. İsterseniz biraz üstünden gidelim bunların. Evet. E, depremandan itibaren derhal harekete geçtik. Ben İstanbul'dan bakan arkadaşlarım olduğu halde Van'a hareket ettim. Kriz merkezinde bakan arkadaşlarımızın, milletvekillerimizin, valimizin, kurum sesici, temsilcilerimizin katılımıyla ayrıntılı bir toplantı yaptık demiş. Muhalefeti eleştirmiş. E, siyasi ranta dönüştürdüğünü söylemiş muhalefetin konuyu. Çadır sunu ile ilgili konuşmuş. Programın hemen başında e, Zeynep Hanım'a bağlanıp e, ondan arazideki bir kişiden gazeteciden çadır meselesiyle ilgili detay almıştık bizde. Ee, Başbakan'ın söyledikleriyle aslında çok ciddi bir e, çelişki var orada. Başbakan şöyle diyor. Kızılay tarafından 15.379 çadır gönderildi diyor. Aslında bu çadırlar bu olaya yetecek miktardaki çadırlardır diyor. Fazlasıyla yetecek miktardadır diyor. Ama ne yazık ki olay kontrol dışına çıkınca bu çadırlar yetmez bir durum arz ediyor. Demiş. Bir dakika, bur, bur, burada da bir açıklamaya, izaha muhtaç bir durum var. Biraz daha açılanması lazım. Durum kontrol altından çıkınca ne demek? Bunu soracağınızı biliyordum. Ee, yani ben de anlamlandıramadım bunu. Ee, yani de, devletin kuruluşu olan çad... Kızılay, Kızılay 15 bin çadır gönderiyor. Ve bu yeterlidir diyor baş 800 bin kişinin çadır ihtiyacı olduğu ha, onun bölgede. Onun 800 bin kişinin şu anda <gülüyor> barınma, ihtiyacı barınma ihtiyacında bulunduğu evet. bir yerde <gülüyor> ve Zeynep Erdem'in de önemli belirttiği gibi bu çadırların boyutları da. 4-5 kişilik çadırlar taşıyor. yani 16 bin desek 16 bin çarpı 4-64 bin kişiyi barındıracak çadır gönderilmiş. Evet, bu 800 bin kişi açısından yeterli pek olmuyor. 16 bile de değilmiş burada, 15 bin daha yakınmış tekrar kontrol ettim. Evet. evet. Pek yeterli değil. Hep herkes çadırda barındırılmıyor diyelim, rakamı azaltalım ama zaten bölgeden gelen e, haberlerde çadır miktarının yeterli olmadığı yönde ki kaldı ki giden çadırların önemli bir kısmında işte kışlık çadır, yazlık çadır ha, ayrımı. Işte o ayrıma gelecektik. Çok önemli bir şey. E, öğrendik biraz önce <gülüyor> Zeynep Erdim'den BBC'den çadır sadece ni nicelik yani sayı değil aynı zamanda niteliğin de çok önem taşıdığını bize belirtti Zeynep Hanım ve dedi ki yani o bu şartlarda e, giderek soğumakta olan hatta e, kar yağışının da başladığı bir ortamda bu gönderilen çadırların büyük bir bölümünün yazdık olduğunu öğreniyoruz. Bunların Hı. kesinlikle Ki, matluba muafık eskilerin deyimiyle olmayacağını, yani işe yaramayacağını söyledi. Peki bu, bu konudan da hiç bahsedilmiyor. Hayır, hiç bahsedilmiyor. İlk 24 saatte bir başarısızlık oldu. Bunu kabul ediyoruz, diyor başbakan. Ee, burada yani hani yardım öneren ülkelerin yardım önerilerinin geri çevrilmesi de bunun içine dahil ediliyor mu bilmiyorum. Orada da bir muğlaklık var. 24 saat içinde. Ee, ve işte ondan sonra barınma meselesiyle ilgili. Van'da bir sendikamızın bitmek üzere olan 1250 adet civarında konutları var. Ee, bu konutları devralıp onlara yeniden bu konutları inşallah uygun gördükleri, uygun göreceğimiz bir yerde başlamak. Yani sendika ile görüşüyormuş. Sendikanın inşa ettirdiği konutlar devralınacakmış. Eğer anlaşması anılırsa işte 1250 konuda yerleşim sağlanması hedefleniyormuş. Başbakanın şeylerinden, açıklamalarından ırkçı açıklamalara başbakan tepki göstermiş. Dün de, de, de Bahçeli'nin sözleri vardı önemli. E... Devlet Bahçeli'nin sözleri ne şekildeydi? Yani tam tırnak içinde alıntı olarak aktaramayacağım şu anda ama şöyle diyordu hani Van'da yaşanan olayları biraz böyle. Ee, hani mübah karşılayan e, bir zihniyet vardı anlaşılması tamamen e, çok çok imkansız kolay, aslında yani. Çok kolay da kabul edilmesi imkansız. Doğru. Pardon, yanlış söyledim. Evet. Ee, onunla ilgili işte böyle yorumlar yapanları e, yani bu soysuzluktur şeklinde bir e, kuvvetli ifadesi vardı. E, Başbakan da bu aynı şekildeki yaklaşımları kınamış ama hemen ardından da şöyle bir açıklaması var. Kardeşlik kara günde belli olur. Bir taraftan barışa ihtiyacımızın olduğu böyle bir günde buna fırsata dönüştürelim diyeceksin. Öbür taraftan kalkıp meydanda narlar atacaksın. Bu nasıl bir barış anlayışıdır? Ee, ve işte şey yani sıkıntılı günde e, şiddet olayları olmasına dikkat çekmiş. Ee, ve yani böyle bir iki durumu birbirine karıştırma. Kaçak yapıların tümünü yıkayacağız diyor ama Peki şeyin yani izaha muhtaç olan pek çok konu var tabi. Bir de yine bence önemli izaha muhtaç olan pek çok konular arasında şöyle bir şey var. Bakın devlet gelmedi, hükümet gelmedi diyerek bölge insanını tahrik edecek diyor. Yine o bölgedeki belediyelerle ilgili konuşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Van'a ulaşıyor diyor. Bu arada İstanbul'dan Van'a ulaşan diğer belediyeler de var. Onlardan bahsetmiyor o da ayrı mesele. Direkt Büyükşehir Belediyesi'ni öne çıkartmış. Konya, Kayseri, Ankara, Erzurum, Van'a ulaşıyor. Bu gene belediyeler böyle Van'a ulaşan belediyeler şeklinde e, bir tercih listesi içinden gibbıza çıkartılmış. Ama o bölgedeki malum belediyeler hemen yeni başlığını ulaşmaktan aciz kalıyorlar. Malum belediyeler mi? Ve ondan Bunlar, sonra ondan sonra bakın çok önemli. Yani BDP'li belediyelerden mi bahsediyoruz? Yani onlardan da bahsediyor. Yani. Evet. Malum belediye derken başka ve ondan sonra çok önemli polis taşlamak, asker taşlamak, molotof atmak, sağı solu yakıp yıkmak için anında organize olanlar bakıyorsunuz afet anında ortalıkta yoklar. Evet hiç ayrımcılık yapmamış. Yani hani ırkçılığa falan kınıyoruz deyip ondan sonra böyle bir açıklama nasıl değerlendirmesi gerekir ben pek ee, bilemiyorum açıkçası. Evet ben de e, bu konuda izaha muhtaç pek çok konu olduğunu söylemiştik belki yani şimdi yani mesela taraf gazetesinde de devam... bu haber ırkçılığa lanet şeklinde verilmiş. Ya yani onu da söylemek lazım pek öyle değil aslında. Yani ayrımcılık yapmak insanlık dışıdır, vicdansızlıktır demek ırkçılar lanet okumak ama aynı zamanda Hayır haberin da... detayına bakınca çok sert ve içi doldurulamıyor yani biraz da ee, hani ayrımcılıktan farkın ne olduğu tartışılabilecek ifadelerde var için. yani şey demiş tabii Erdoğan yani sosyal paylaşım sitelerinde televizyon ekranlarında gazete köşelerindeki her ayrımcılığı lanetli olarak görüyorum diyor yaşanan acıları ölümleri yıkımları ayrımcılık vesilesi olarak kullanmayı şiddetler reddettiğimi ve kınadığımı da altını çizerek ifade ediyorum demiş ama öte yandan da işte gene taş atan BDP'li. Oradaki malum belediyeleri belediye. zaten bu gibi olaylara karışmakla doğrudan itham etmiş. Evet. şey yani, daha e, çok daha net. Bence. Daha diğer söylediklerinin anlamını biraz e, veya önemini biraz düşürüyor. Evet. Bence de öyle. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması çok daha net. Evet. Ve yeterli bence Twitter'da yapılan bazı ırkçı ve ayrımcı yorumları reddetmiş ve bunların e, MHP çevresi dışında da çok geniş destek bulduğu belirtiliyor. Ayrımcılığı körükleyen yaklaşımlar soysuzluktur demiş ve sosyal medyanın tonunu etkilediği deniyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de Milli Hareket Partisi liderine destek verenlere katılmış ve ben Diyarbakır halkının bir evladı olarak Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı yeterli ve değerli buluyorum. Başka da bir şey söylemeyeceğim." demiş. Şimdi devam edeceğiz. Yo, açıkta kalan, izah muhtaç bazı sorular da var. Onları da e, hem kendi kafamıza gelen hem de soranlar da var. Onların ağzından devam ettireceğiz. Açık gaste. Depremle ilgili soruların haddi hesabı yok. Benim aklıma takılan çok temel bir şey var. Bu yazlık, kışlık çadır ve miktar yetmesi üzerinde. Çok basit iki sorun var. Kızılay neye göre hazırlıklarını ve planlamalarını yapıyor acaba? En kötü durum senaryosuna göre yapıyor olması lazım herhalde bilmiyorum ki. Yani depremleri hesaplıyor herhalde değil mi? Depremlerde insanların. Açıkta kalabilecek, aç ve açıkta kalabileceklerini düşünüyor herhalde. Fay hatlarıyla dolu, aktif fay hatlarıyla dolu bir Türkiye'den e, bahsediyoruz. Anadolu'dan baştan başa ve bütün raporlarda da gösterildiği gibi e, birbirini tetikleyen fay hatları var. Ana fay hatları var, bir de yanları var. Bütün ülke hemen hemen hiçbir noktası şeye deprem tehlikesinden ari değil korunmuş diye buna göre ne çadır sayısı yetiyor ne de yazlık kışlık ayrımı yapmış peki bu kızılay ne işe yarar diye planlamayı nasıl yaptığını adam akıllı merak ediyorum doğrusu birinci soru bu ikincisi niye hemen getirtemiyorlar ...kızıl ağaç'yı devreden çıkartsınlar... ...kızıl ağaç girsin mesela... ...yani burada din meselesi... falan önemi yok... ...yani zaten bunlar yardım kuruluşu... Yani. ...yardım Her kuruluşu... E, ...o da meşhur bir soru... ...bilmiyorum yani bana sormuyorsunuz diye düşünüyorum... ...o yüzden üstüme alınıyor. ...kendi kendime soruyorum... Evet. ...ama şöyle bir şey var... E, ...yani ilk depremin ardından ilk 24 saat içinde... ...yardım öneren devletlerden... ...niye böyle bir talep olmadı... ...o da veya oldu mu bilmiyorum... ...şimdi olmuş galiba ama olur, olur, olur. hemen akabinde e, olması yani hatta bir... daha geniş bir çağrı yapılması düşünülebilirdi. Ee, baş... Sanıyorum orada bir e, organizasyonda bir bozukluk var. Hani koordinasyon eksikliği, Kızılay kendi e, kapasitesini bilmiyor ve devlet kurumları Kızılay'ın kapasitesini bilmiyor gibi bir durum akla geliyor. Başka durumlar. Dışarıdan son derece. Belki başka bizim bildiğimiz şeyler olabilir. Daha ciddi denetimler devlet. de yapılması e, gerek, gerektiği ortaya çıkıyor. Yani e, Kızılay'da. Acaba vardı da yok mu oldu çadırlar diye bir soru sormak bu durumda bence meşruluk kazanır. Bunun muhakkak sorulması lazım. Yani kısıl bir kere sigaya çekilmesi gerekiyor denetlenmesi kesinlikle. Çünkü yetersiz başarısız oldu sınıfta kaldı. Ama işte kaldı benzer denetlenen. bir başarısızlığı çok daha tabii büyük bir boyutta Marmara depreminden sonra evet. yaşamıştık. O daha da kötü. Arada çok da fazla bir zaman yok. 12 sene sonra Hı. aynı duruma düşmek daha da tuhaf. Peki bu böyle. Benzer bir soru daha var. Bu da yine Marmara depreminin hemen akabinde çıkartılan bu kanunla toplanan deprem vergilerinin. Evet onu da Aysel Tuğluk da sormuş. Evet o Nereye sormuş diyecektim? zaten aslen. Dün de çeşitli gazetelerde böyle bir soru vardı. Evet depremin ardından Van'a gitmiş BDP Van milletvekili ve en az 120 bin çadıra ihtiyaç olduğunu ifade etmiş. O, onun tespiti bu. Ve toplanan deprem vergileriyle ne yapıldığını sormuş. Bu da önemli bir soru. Yani Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde 99'da çıkartılan deprem vergilerinin Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kalıcı hale getirildiğini de hatırlatmış. 12 yıldır bu vergilerle toplanan milyarlarca liranın nereye harcandığını bilmediklerini söylemiş. Bilen başka biri var mı? Hani bunu söyleyen bir milletvekili sonuçta. Ee, buna cevap vermemiş başbakan ya da muhalefetten de bu sorunun geldiğini muhalefetin diğer partilerinden de görmüş değilim. Öte yandan başka sorular da var tabii. Yani yalnız e, bunlarla kalmıyor sorular. Mesela e, bakalım şimdi Habertürk'te mesela şey var depremzedeler çadır diye inlerken villası sağlam duran müteahhit bahçesine iki çadır birden kurdurdu diyor. Erciş'te e, 30 kişinin ölümün, ölümüyle sonuçlanmış 30 kişiye mezar olan sevgi apartmanının Mütahidi Salih Ölmez bir buçuk dönümlük arazideki villasının bahçesine iki kızıl çadırı kurdurmuş. Ve e, villasına sağlam olmasına rağmen kendi yaptırdığı villada ailesiyle çadırda kalıyormuş. Neden olduğunu bilmiyorum. Yıkılan sevgi apartmanının karşı sokağındaki triplex villa diye de işaretler konmuş. Bu da bir tabi Tek başına bir müteahhidi suçlamak için yeterli değil ama en azından Sevgi Apartmanı'nın durumuyla ilgili kendisine herhalde bir soruşturma yöneltilecektir diye ee, şişiniyoruz. Dünyanın her tarafında yani daha ucuza getirmek, kazancını artırmak için böyle yöntemleri başvurabilecek. İşte malzemeden çalmak, başka şeyler. Bireyler vardır, şahıslar ve hatta şirketler. Vardır ve var. Bunları denetleme görevi Denet, normalde devletlere ait. Denetleme kuruluşlarına evet. Ee, yani orada sanıyorum asıl soru o denetleme kuruluşlarının görevini yapıp yapmaması meselesi. Yoksa kişilerin vicdanına bırakılırsa bu durum evet bu, yani mutlaka, bunun altından kalkılamaz. Hayır yani kişiler bireyleri illa böyle hareket ederler demiyorum ama arada mutlaka böyle edenler de çıkacaktır. Evet. Bahçesine kurdurduğu çadırlarda da ihtiyaç sahiplerinin bile ulaşama, ulaşmakta zorlandığı iki Kızıl çadırının bulunduğunu ayrıca da işte bir takım lüks arabalar filan markaları da vererek Vatan Gazetesi de kapsamlı bir araştırma bence daha önceki soruları da geçtim. Bundan sonrası için muhakkak soruşturmaya uğrayacağına dair bir Kanat besliyor mu kimse acaba? Yani böyle bir... Bu tip durumları başbakan gayet saat bir açıklama yapmış. Evet. Ama bunun üzerine şimdi denetleme e, kuruluşları çalışıp soruşturma açılacak mı bütün bu yıkılan evlerde? Hayır. Açılsın. Ee, bence açılmalı bu gibi durumlarda olduğu gibi. Hani ayrıca sonuçta bir suç varsa e, geriye dönük bir dönük vesaire değil. E, araştırması açılması soruşturması lazım. Evet. Ama burada soruşturma açılması gereken ...başka şeyler de var. Bu işte binalara lisansları veren... ...kurumlar, o kurumların... ...o dönemki yöneticileri... ...vesaire. Evet. Yani... ...bunu düzenlemeden... ...biraz zor. Bir sonraki depremde ondan sonra... ...o birinci sayfadaki şeyde... ...başka bir isim olur. Başka işte... ...böyle isim üzerinden kelime oyunları falan yapılır. Tabii burada en önemli sorulardan biri de şu başta ne, neden diye sordun ya mesela dış ülkelerden niye yardım e, talebi kabul edilmedi hatta reddedildi gibi rivayette dolaştı ortada e, çünkü baştaki imaj farklıydı biz her şeyi yapabiliriz güçlü bir büyüyen kalkınan her şey işte %10'luk büyümelerle atılımlar, sıçramalar, patlamalar içten patlamalı yanmalı bir motor gibi işleyen bir müteahhit devlet imajı vardı. O, o biraz e, bence ciddi şekilde hasar gördü hatta çizik aldı diyebiliriz. Bir de hangi gazetede gördüğümü hatırlamıyorum şimdi ama bir e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ndan parlamentoya giren bir milletvekilinin sorumluluğundan bahsediliyordu. Onu hatırlıyor musun? Ben de haberi gördüğümü hatırlıyorum ama hangi gazetede gördüğümü maalesef hatırlayamadım yine. Acaba başka bir kaynakta mı gördük diye de düşünüyorum şu anda. Yani bir yandan da mucize haberleri devam ediyor tabii. Erciş'te enkaz altından sağ çıkarılan 14 günlük bir bebekten azradan sonra dün de 8 aylık Mahir adlı bir bebek Van'da depremin üzerinden 66 saat geçmesine rağmen annesiyle birlikte göçük altından sağ çıkarılmış ve bir çekmeceden çıkmış, bir gardrobun çekmecesinde. Ayrıca 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Eyüp Erdem'de 61 saat sonra enkazdan sağ kurtarılmış. Evet, e, yani tabi bunlar da güzel haberler her zaman umut veren haberler insana bu arada e, deminki şeyi buldum e, Yeşil Gazete'de <gülüyor> çıkmış bir internet e, kaynağı önemli bir kaynak bu e, 40 kişinin yaşımını yitirdiği 5 binanın 5 kaçak yapı yapılmış dönemin Çelebi Bağı beldesi belediye başkanıymış şimdinde AKP Van Milletvekili Fatih Çiftçi onun onayıyla yapılmış bu 5000'e. 40 kişiye mezar olan 5000'e. Yeşil Gazete de bunu Evet bu çok haber önemli yapmış. bir adı. Bunun da soruşturması herhalde yapılacaktır. Do, e, e, dokun, dokunulmazlık Dokunulmazlığı burada geçerli olma, olmam, olmaması gerekir. Neden? Çünkü dokunulmazlık sadece kürsüde yapılan e, ve siyasi konuşmalarla ilgili, demeçlerle ilgili bir şeydir. Yoksa Mesela Ama şöyle şey oluyor. bizim görev milletvekilliği bittikten sonra falan gibi bir durum var. Bakarız. ya Öyle, öyle de olabilir. Peki mesela e, tamamen varsayımsal bir soru soruyorum. Kendini derslerde hisset. Hatırlamıyorum. Çok oldu. <gülüyor> yani şöyle düşünelim. E, faraza <gülüyor> bir milletvekili birisini öldürdü. Katliam yaptı. Olmaz ya. O gibi durumlarda işlemiyormuş, dokunmazdık. Ona bakmıştım ben de merak edip zaman. Niye işlemiyor? O zaman da bu durumda niye işliyor? 40 kişinin ölümüne sebep olmuş bir binanın. Bilmiyorum. Yani zaten bunu tartışması yapmamız da aslında biraz e, şu anda hani e, bir... erken diyoruz. Hayır, erken değil saçma yani. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey varsa Amaçelebiba Belediye Başkanı Veysel Keser bu kadar can kaybının sorumlusu Fatih Çiftçi'dir demiş. Fatih Çiftçi şu anda e, milletvekili AKP Van Milletvekili ve Yeşil Alan Ereksan'a ait binanın bulunduğu yeşil alan Fatih Çiftçi tarafından yetkisi olmamasına rağmen firmaya verilmiş. Ve firma buraya imar izni 3 kat olmasına rağmen 8 katlı bina inşa etmiş. Yani bu tam bir mikrokozmos haberi işte. Burada her türlü durumu son 12 Çarpıklı. yılın hatta son 120 yılın durumunu bile görebilirsin. Yani yıkılan bir bina var. Yeşil 40 kişi ölüyor. <gülüyor> 40 kişi ölüyor. Bir firmaya ait bina. bunun bulunduğu yeşil alan dönemin belde başkanı tarafından belediye başkanı tarafından yetkisiz olduğu halde firmaya veriliyor. Firma buraya kar amacıyla imar izni olmamasına rağmen 3 kata rağmen 8 katlı bina inşa ediyor ve yeşil nebi, oldu bittiye geliyor. Evet, yeşil alanın firmadan geri alınması için o dönem açılan dava devam ediyor. Tamam mı? Hmm. Ama yeşil alan falan da kalmamış bu arada. Tabii Orta canım. Çoktan tarihe <gülüyor> gömülmüş o. Ya şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, böyle bu gibi spesifik örnekler üzerinden e, gidiyoruz. Sanki bir istisna e, algısı yaratıyoruz bu şekilde. Yok yok bu, ama çok prototip bir e, yani, tipik bir haber <gülüyor> olduğu için. Ve içinde... daha acısında söyleyeyim mi ben size? Yani siz de biliyorsunuz aslında ama yüzleşmek adına tekrar duyalım hep beraber. E, çoğu zaman çoğu durumda. Aslında bunların böyle olmaması için kanunlarımız var. Var evet. Ya yani kanun var orada. Son... Ama işte uygulaması dava açılıyor mesela işte bilmem A, kaç senedir sürüyor. Kaç senedir ve sonuçlanmamış. Yeşil zaten. alan kalmamış. Tahminen davayı açanlar kalmamıştır falan yani böyle bir durum söz konusu orada. E, bu arada. Bunun gibi daha da güzel bir milyonlarca var. örnek verilebilir. Evet. Aynı haberin uzantısında da. Şu ana kadar 10 kişiye mezar olan Maraş Caddesi üzerindeki 7 katlı 19 daireden oluşan binanın sahibi ve müteahidi vezirbaş ne olmuş binadan taşınmış. Neden? Sağlam olmadığı için. Evet. bir yıl önce oturulmaz raporu verilmiş. Sağlam değil demişler. Ama o da sanayi yolu üzerinde yeni yaptırdığı binaya taşınmış. Maraş Caddesi üzerinde 10 kişiye mezar olan binanın ilk iki katının kolonlarını keserek oto galerisi olarak kullandığı ortaya çıkmış. Yani bu bu Evrensel Gazetesi'nden alınmış bu Hı. haber. Biz Yeşil Gazete'den gördük. Bu haber bütünüyle sadece bu tek sayfalık elimde bulunan bu haber bütün olayı herhalde yakın tarih birlikte özetliyor diyebiliriz değil mi? bir hap halinde bütün durumu özetliyor. Ve evet, de yandan şeyden de bahsedelim. Van için tek yürek başlığı altında Kanal D'nin CNN Türk NTV Star, ATV, Fox ve Kanal Türk başta olmak üzere 19 televizyon kanalı Van için tek yürek yardım kampanyası için ortak yayında bağış topluyorlar. Buna açık radyo olarak biz de o yayını ağına dahil olup gece Saat iki buçuk'a kadar bu evet. yayına biz de yer verdik. O dönemdeki programcılarımızın anlayışını da burada tekrar teşekkür edelim. Ee, kendi programlarından feragat edip böyle bir yayına yer vermemize imkan sağladılar. Evet, Ama, toplanan e yardımlar da epey de yardım toplandı. Benim izleyebildiğim kadarıyla Başbakanlığın açtığı Van Depremi insani Yardım hesaplarına da Bağışlan, bağışlandı. Şimdi bu insani yardım meseleleri de çok önemli. Hakikaten bu yardımın nasıl gittiği, nasıl dağıtıldığı vesaire gibi konuların takibi gerekli. Ee, şimdi dahi çok çeşitli söylentiler etrafta dolaşıyor. Bunların engellenmesi adına ve zaten doğru olanın da yapılması adına gerekli. Ondan sonra da bazı e, basın yayın organlarında hani beklemekten sıkılıp günlerdir kendisi gelen malzemeden can havliyle bir şeyler almaya çalışan insanlara yağmacı yakıştırması da yapılabiliyor. Evet ve medyanın kötü, bu iyi çalışmasının bir örneği olarak kabul edilebilir. Gerçekten de iyi bir şekilde masaların organize edildiğini gördük. Ve başarılı bir tanınmış televizyon simaları, oyuncuların da yer aldığı, çok bilinen isimlerin yer aldığı bir kampanya başarıyla yürütülüyordu. Ee, ve bunun şeffaf olması, bütün işlemin şeffaf, herkesin gözünün önünde olması da ayrı bir özellik arz ediyor. Tabi Beyazıt Öztürk sunucu, Beyazıt Öztürk söylediği önemli bir şey vardı. Burada yapılan taahhütlerin sonradan da yerine getirilmesi de gerekiyor dedi. Çünkü her zaman olmayabiliyor. He. Anında şu huruşa gelip insanlar ah benden de bu kadar deyip arkasından da o, o an böyle demiştim. Ama şimdi param yok diyebiliyorlar. Böyle de bir şey olmaması gerek, Her zaman olabilir böyle evet, şeyler. Olabilir Geçerli sebepler ama, olabilir ama yani, mümkün olduğunca düşür evet, tutulmaz. Şeffaf bir şekilde yürütülü. Başarılıydı bence yani natsane değerlendirmem. Öte yandan da kanalada da bizim deprem programımız altın saatlerde saat bir'den sonra orada programa katıldı Evet onu da söyleyelim açık kaste